İnde sonradan ical edilen her şey vidat, her vidat dalalat, her dalalat da ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Rabbim razı olacağım evleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Ramazan'ın hayrını kazananlardan eylesin. Ramazan ayı içinde Kadir gecesini iyi ayeden sami Müslümanlardan. Ve Kadir gecesini yakalayan o günün hayrına erenlerden ellesine ağlın. Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz ibadetleri katında kabul etsin. Rabbim sürekli ibadete de sevdiği amelleri işleyen, sevdiği insanlarla beraber olmayı hepimize nasib etsin. Biliyorsunuz güzel bir ayı geride bıraktık. Geride bıraktık ama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 İşlemek istediğim sohbet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki irşad. İrşad'ı biliyorsunuz. Nedir irşad? Hani hayatta hen, hakiki, mürşid nedir? İlimdir diyorlar ya. İnsanları hakka, hukuka davet etme, cehaletini giderme, onları İslam'a ne yapma? Davet etme. Allahü sunan İslameti vesalam biliyorsunuz bizim için her konuda nedir örnektir. Ramazan ayında çıktık, Ramazan ayında、e, yoğun bir ders programımız oldu. Kalı dersleriniz. Bu ders programı bizlere fayda verdi mi? Verdi. Şimdi Allahü sunan İslameti vesalamın hayatına bakıyorsunuz. Bütün sahaber sabah namazında mezcitede mi? Mezcitede. Göremediğine ne diyor? Falan nerede? Hastaysa hemen ziyaretine gidelim. Biz ne zaman gideriz hasta ziyaretine? Gitmeyiz de hani gitsek? Yine istemek istiyorum ya. Ya telefonla ararız ya da yani akşamüstü veya daha uygun. Ama Allah rızılar istirahat ve sanap sabah namazında ne yapıyor? Gidiyor ziyaretini yapıyor. Veya hiç bir şey olmasa ne gördünüz anlatın rüyannızı deyip onların ne yapıyor? Gördükleri rüyayı.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 Benim siyenderin sayısını artırma, Müslümanları fikir, inanç ve amel bakımından geliştirme, İslam dininin her zaman hedef olmuştur ve bu yüzden İslam dinini bakın ilim, terbiye, tahsil, davet, tebliğ, nasihat, irşat konularına hep önem vermiş ve Peygamberlerde hep bununla gönderilmiştir. Ve hatta Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Selam bir gün mezide girdiğinde.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 Ayetlerde ifade edildiği gibi övgü verme, işlenen fiillerin neticelerini hatırlatma, sevap ve cezayla ilgili sözler söyleme, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı övgüleme anlamına gelen vaaz ve nasihatdır ve bunlar da Peygamber'in değişmez bir metodu olmuştur. Yani münafıklara sen hiçbir zaman ne yapma, aldurış etme.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 varisleridir kardeşler. Allahü Vüsalisi Sallallahu Aleyhi ve Ssalam'ın tebliği hayatı nasıldı? Bugün anlatmaya çalışacağım mevzubu. Bunun da başlıca özellikleri var kardeşler. En belirgin özelliği Allahü Vüsalisi Sallallahu Aleyhi ve Ssalam'ın davette samimiyetti. Yani her şeyden önce samimi bir müritti ve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 Yani davetçi insan bir topluma girdiğinde önce kendisini ne yapacak? Sevdirecek. Sevdirecek. Eğer sevdiremezse ne yapamaz? Başaramaz, yapamaz. Öyleyse bir mezitte bile bir mükerrec görsem, dışında bile bir mükerrec görsem nasıl davranacağım? Kolaylaştıracam, zorlaştırmayacağım. Huzur vereceğim, nefret ettirmeyeceğim, müjdeliyeceğim.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 Çağırıyor ve akarildi onları Allah'ın birliğine davet ediyor. Kabul eder ediyor mu? Ediyor. Etmiyor. Yine etmiyor. Hatta sesi duyulmasın diye el çırpalıp gidenlerde aynı yapıyor. Oluyor. Yalancı diyenler oluyor mu? Oluyor. İftira atanlar oluyor mu? Oluyor. Ama bizim davette ustubumuz ne yapıyor? Bu yönde oluyor. Önce kendinin kabulü daha sonra senden gelecek.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 O hatanın giderilmesini istiyoruz. Konu ne? Misal, kardeşimiz dedi ki ben camide şöyle bir olay gördüm. Bir adam var, adam cemaattan namazı ne yapmıyor? Kılmıyor. Olay doğru mu? Yaptığı yanlış. Bir yere girip de orada ezan okunuyor ve orada cemaattan namaz kılmadan çıkanın, İslam'daki hükmü belli. Yani Muhammed ümmetinden ayrı bir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 Estetik bir terbiye olmadığı için kulağa girmez, halkları da ne yapmaz, etkilemez. Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ün feshati, sözü söyleme şekli, yeri, zamanı ve konusu bakımından mükemmeldi. Ayşe Annemiz diyor ki, Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ün sözü sizin gibi değildi. Her kelimenin hakkını verir, en açık şekilde en tane tane söyler.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 Ses tonunu ne yapar düzeltirdi. Ve Allahüzzaman Aleyhisselatü Vesselam her türlü kusurdan uzak ve en üstün fesat ustuğu bu vardı. Rabbim o ustuğu bizlere de nestimize de nasip etsin kardeşlerim. Evet üçüncüsü ise sevimlilik ve güvenilirliydi. Yani kim bakarsa baksın Allahüzzaman Aleyhisselatü Vesselamın yüzünde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 Bizler diyor, baktığımızda hiç yalan söylemesi mümkün olmayan bir yüz görürdük diyor. Ve baktığımızda diyor yüzünü, bu insandan zarar gelmez diye ne yapardık, güvenirdi diyor. Davetçinin de öyle bir yüz ifadesi olmalı ki bir bu adam sanem kaypak değil, bu mert, dürüst, cesur, güvenilir bir insan. Ben bununla her türlü sırrımı ne yaparıp paylaşabilirim demeli diptir davetçinin vasfı da böyle olmalı.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 Şimdi kadın、e, niye örtünür? Erkek bakmasın diye mi? İffetin korunmak için. Sana düşersen sen de gözüne kafesi koyacaksın. Sen de mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle, ne yapsın? Gözünü haramdan sakınsın. Yani bütün azaların da senin el değil, ayak hepsi güvenilir vaziyette ne yapacak olacak?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 Bir davetçinin güzel ve düzgün konuşmaktan daha fazla muhtaç olduğu bir özellik de davet ettiği şeye herkesten önce kendisini inanmasıdır ve bu inancı herkesten daha fazla kendisinin çaba ve gayret safletmesidir. Yani iman ettiği şeyi hem kendi benimsiyecek hem de ne yapacak en önde giden insanlardan olmak zorundadır. Eğer böyle olursa, İnsanlarda peşinden ne yapar? Gelir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 20 küsür meydan muhaberesine katılmış mı? Hep en önde gidiyor. İlk çıktığı seferde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir türlü Ebusufyanı yakalayamayınca Mediniye ne yapmıyor? Dönmüyor. Sahabediyor ki Allah Resulü diyor: Biz seni atını denize sür desen oraya ne yapar? Sürebilirsin.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 Niye yok diyor adam? Çünkü anlatanda olmayınca bir çaba, bir gayret, bir hareket cemaatten ne yapmıyor, onlarda da olmuyor ve daha sonra samimi insanların bir bir kaybolduklarını görürler.、Yani、bir bir. Niye kaybolduklarını kendileri de anlamaz. Ama kaybolup gittiklerini görürsün. Bu anlatan insanların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 uslupsuz olabilir ama davasında samimiyse ki haricileri düşünün. Bunlar davasında neydi? Samimi insanlardı. Ve bilgilere neydi? Hep sünnet dışındaki bilgilerdi ama halifeye bile ne yaptılar? Savaş açtılar. Ali'yi öldüren harici birisi tuttu ne yaptı? Allah'a hamdolsun ki Ali'yi öldürmek bana nasip oldu diye bir de ne yaptı? Şükür secdesi yaptı.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 Düşün bir peygamberimiz var davetçi ve fazları dışında bir şey kılmasa yetmez mi onu ki yeter ki bir başkasına kendisine niye yetmesin geçmiş geçmiş günahları da affedilen birisi ama gece sabaha kadar ne yapıyor ayakları şişiyor davetcinin de aynı şekilde salih amellerle nafile ibadetlerle Allah'a ne yapması dua etmesi ve yakınlaşması gerekiyor. Bu olmadığı zaman arkası ne yapmaz? Gelmez. Düşünün şimdi önde giden bir alime gidiyorsun, bir namazı öğrenmek istiyorsun. Görmemişsin mesela husuf husuf namazı hiç gördünüz mü? Yani hadis kitaplarına okumasak bile hiç farkında bile neyiz? Değiliz. Yaşamış olduğumuz toplumda bilinmiyor. Güneş tutulduğunda ve ay tutulduğunda kılınan namaz. Şimdi gidiyorsun alime.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 Bir fırka seçeyim, günneyse hariciler dilinde dolandı. Bir meseleyi anlatmazlar, sorarlar. Neden biliyor musunuz? Ha? Hiç düşündünüz mü? Bilmediklerinden değil, belki de biliyorlar. Yanlış söylersem dinden çıkarım korkusu var. Ama sorularla seni yönlendirili, sen konuştuğunda onların bildiği konu noktada konuşursan "Kardeşim" diye çekmiyem başlar. Yok. Onların zıttına konuşmuşsan seni tekbir edek ne yapar? İteler. Onlar sadece soru sorarlar. Aynı şeytanın ürettiği sorular gibi. Küçürülmüş, toz toprak olmuş şeyleri kim diriltecek? Kim? Veyahut işte bir yere gidiyorsun, lokantası var, camisi var. Sen orada yabancısın. Camiye gidip namaz kılar mısın? Kilise mi lan orası diyorsun? Yok cami.、E, elbette kılarım.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 kişinin beraatı asıldır. Suçluluğu ispat edilene kadar ona hiçbir şey nispet edemezsin. Yani gördün dört şahit getiremedin bir zina şeyine üç şahitsin, zinakar dedin seksen sopa yersiniz iftirada. Dördüyü yakalayamazsanız. Hakikaten görseniz de hakikaten zina da ediyorsa üç şahit var ama dördüncüyü bulamadın. Seksen sopa yersin iftirada. Bak İslam dini neymiş? Mahkûm dini, his dini nedir? Değildir. Bak dinimiz bize bunu öğretiyor. Önce bizim dinimize inanmamız gerekir. Anlatmak istedim anladınız mı? Hislerle hareket ne yapamıyorsun, edemiyorsun. Önce bizim iman etmemiz gerekiyor ki hayatımıza geçirelim. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor, sertçe şöyle çekiyor.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 Yoksa birşey kafaya dair, yapman bunu demek mi? Hangisi? Şeyden... Doğruyu öğretmekse o zaman ustuba bakmak gerekiyor. Sabır. Evet yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dersi ağır değil değil mi? Sıkmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği de basiret ve tefekküre dayanmasıydı.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 Hepiniz yeri geldikçe bunlarla ne yapıyorsunuz, karşılaşabiliyorsunuz. Kimi akılcıyla, kimi hariciyle, kimi kader inkarcısıyla.